Peygambere indirileni Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz inandık artık bizi hakikate şahitlik edenler Muhammed'in ümmetiyle beraber yaz derler.